Diğer Kam'dan herkese merhaba. Açık Radyo 95'tesiniz. Ortam Damla Özler ve ben Rauf Kösemen sizlerleyiz. Deprem özel yayınlarımıza devam ediyoruz. Bugün iki konuğumuz var. Afetler ve afet sonrası bölgeden tanıklıklar alıyoruz bildiğiniz gibi. Konuklarımızdan birisi Evrensel Kamil adıyla da bildiğiniz eğitimci Emre Alettin Keskin, diğeri Hüseyin Sayın. İkisi de depremin ilk gününden itibaren bölgeye gitmeye uğraşıp bir iki gün içinde oraya ulaştılar ve bir süre, uzunca bir süre orada kaldılar. Hoş geldin Emre, hoş geldin Hüseyin. Merhaba, hoş bulduk. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba Damla. Merhaba Ruf. Emre, Hüseyin ilk soruyla ben başlayayım o zaman. Bir oraya gidiş hikayenizi dinleyelim. Nasıl müdahil oldunuz? Ne düşünerek gittiniz ve sonra alana vardığınızda ne oldu? Tabii. Emre istersen sen de başlayabilirsin arzu edersen. Tabii şöyle ben aslında 2011 yılında Van depremini görmüş biri olduğum için Van'da depremzede olduğum için evim yıkıldığı için orada yaşanılacak ihtiyaçları az çok biliyordum. Ve yalnızlık hissini de çok iyi bildiğim için Hüseyin hadi gidelim dedi. Ve onun üzerine aslında biz hemen bir araştırmaya başladık nasıl gideriz yanımıza neler almalıyız diye. Ee, velhasıl gerçekten işte çeşitli dostlarımızın destekleri, markaların destekleri ve bizim e, Hüseyin'in işte Hüseyin'in de içinde bulunduğu Hayal Gücü Derneği'nin e, arkadaşlarımızın desteğiyle böyle bir, bir takım çalışmalar yaptık, hazırlıklar yaptık ve e, tıra binmek üzere aslında biz ikinci gün tırla yolculuk yapmak üzere e, planladık. Ancak tır meselesi olmadı. Tır şoförü almadı bizi güvenli olmadığı için ve biz daha sonra Hüseyin'in desteğiyle bir araç bulduk. Buradan sonrasını anlatabilirsin Hüseyin isterseniz. Nasıl? Ya aslında şöyleydi, ben de daha önce bu tarz e, Afet'le ilgili Sevi Toplum kuruluşlarında görev almıştım ve biz Emine'yle şunu konuştuk, yani bizim orada olmamız gerekiyor çünkü biz oraya bir plan çerçevesinde gittik kafamızda ve insanlara faydalı olacağımızı biliyoruz ve bi özellikle bu tarz bir durumda e, Afet'i ilk günde e, özellikle bu hata inişinin içine girmesiyle anladık. Olay çok büyük ve bizim orada olmamız lazım. Tabii e, ciddi anlamda bir kaos var, iletişim kaosu ayrı bir nokta, o bölgedeki kaos ayrı bir şey, biz nasıl gidebiliriz diye. Biz e, burada biraz daha şey işi prosedüre uydurmak da istedik önemli olan izin aldık. Kaymakamlıktan resmi izin aldık gittik bölgeye gidebilmek için. Dolayısıyla ilk tırab binecektik ama tırda yer yoktu. Daha son hatta Emre ile ben böyle tatlı tartışmalarımız da oldum çünkü ikimiz de gitmek istiyoruz oraya. Hani nasıl yapacağız diye araçla yola çıktık ve yanımıza işte yedek yakıt gibi işte çeşitli insanların gönderdiği bağışlarla alabildiğimiz kadar malzeme erzak alıp. Yola koyulduk. Tabii çok ilginç bir yolculuktu. Çünkü Ankara'dan sonra neredeyse emri belki hatırlarsın tuvalet kullanabildiğimiz veya yakıt bulabildiğimiz hiçbir nokta karşılaşmamıştık. Çıkış hikayemiz bu. Tamamen daha önce aldığımız eğitimlerden dolayı orada faydalı olabileceğimize inandığımız için bizim orada olmamız gerekiyor dedik. Ve her şeyimizi bırakıp geri dönmemek üzere yani nedir bu geri dönmemek üzere Hani en az 3 hafta kalabilecek mantalitesiyle oraya gittik aslında. Ama tabii şöyle yani Hatay'a ben ilk şeyi anlatmak isterim yani insanların oradaki kaos anlaması için belki. Hatay'a girdiğimizde yani bir 28 saat falan geçmişti herhalde yani Hatay'a girmek İstanbul'dan Hatay'a o kadar, o kadar uzun sürdü ki o yolculuk yani doğal olarak. Ama buradaki en kritik şey ben araçtan inip o trafik sürecinde yolu açmaya çalıştım mesela birçok insanla birlikte. Çünkü orta şeritten ambulanslar ve cenaze araçlarının geçmesi gerekiyor. Çok acil orada olması gereken iş araçlarının geçmesi gerekiyor. Ama bir taraftan da ne yazık ki ve ve hem de iyi ki yani her ikisini de aynı anda söylediğimiz bir anda bizim gibi insanlar yolda ve oraya destek götürmeye çalışıyorlar. Yani mümferit bir şekilde adam tek başına çıkmış, dernekle çıkmış, bir belediyeden çıkmış... E, ...tırlarca eşya, kamyon... E, ...yardım... E, ...acayip bir trafik var... E, ...ama öyle bir anlayın... ...öyle bir sistemsizlik var ki... ...yani biz yolu açmaya çalışırken... E, ...bana bir araç vurdu kaçtı mesela... ...yani ben orta şeridi... ...kullanmak istiyorum diye ve... ...gerçekten böyle şey hani... E, ...normal hayatta başınıza gelse... ...bu durum... E, ...çok ciddi bir dava açarsınız... ...bahsettiğim olay öyle bir olay... E, Nihayetinde... Yaya e, olarak sana çarptı, öyle mi? Sen tabii, yaya Tabii, Ben ambulansa yol açmaya çalışırken, yani e, bahsettiğim şey kaos, böyle bir kaos. Yani yere düştüm ve e, orada benimle birlikte yol açmaya çalışan başkaları kaldırdı. E, beni de ve inanamadım yani. O anda anladım nereye geldiğimizi aslında. E, sonrası zaten biz Belen'den geçerken, e, Belen'deki yıkımı görmeye başlayınca ben zaten... E, tanıdığım manzarayı Van depreminden hatırladığım manzarayı gördüm en başta ama nihayetinde e, aracın içerisinde e, Hatay'a giriş yaptığımızda ise gördüğümüz şey aslında e, deprem yani benim bildiğim deprem değil bu başka bir şeymiş diye şok oldum ben çünkü öyle bir yıkımla karşılaşmıştık. E, nihayetinde biz e, hemen kendi e, daha önceden gönderdiğimiz tırı aradık. Yani e, o tır neredeyse onu bir, bir merkezi bir yere boşaltmak ve e, onu oradan dağıtabilmek için e, özellikle çocuklar aileler için çokça malzeme vardı içinde. E, velhasıl Sümerler Ortaokuluna yönlendirdik. Oraya bir grup arkadaşımız daha önceden gitmişlerdi. Onların olduğu yere yönlendirdik ve biz de Sümerler Ortaokuluna Yerleştik Defne'ye, Hatay Defne'ye ee, ve orada da büyük bir e, kaos vardı aslında e, çünkü malzemeler gelmiş, tırlar gelmiş ama e, bu gelen tırların içerisindeki şeyler e, kategorize edilmemişler. Nasıl dağıtılacağı hala tartışılıyordu. E, bir taraftan arama kurtarma yapan arkadaşlarımız var, bir taraftan işte profesyonel e, yapım şirketlerinden gelen arkadaşlar bunlar. Boom araçları, ışıklandırmalarla gelen ve enkazların başında bekleyenler var. Çünkü bahsettiğim ikinci, üçüncü gün e, ve e, yani o insanların getirdiği ışıklar bile o kadar kritikti. E, yapım şirketlerinin ışıklarıyla aydınlatıldı pek çok enkaz orada e, ya da televizyonların e, şeyleriyle. E, ve biz de gerçekten aslında ne yapmaya gittiğimizin hiçbir önemi kalmadan orada olduğumuzun çok önemli olduğu bir anın. ...içimdeydik aslında. Öyle değil mi Hüseyin? Bilmiyorum. Ee, yani ben e, şehirdeki durumu... ...kendi yaşadığım bir anekdotla anlatayım. Hani açıkçası... E, ...evet bir hani bina yıkılır falan... ...iyi veya kötü psikolojisi... ...bu anlamda biz Emre ile hani... ...sağlam kişilikleriz. Ama ben ilk gecenin akşamında... E, ...şehirde istifrar ettim. Yani e, gerçekten dayanamamıştım. Onun akabinde burnum kanadı... E, ...stresten. E, çünkü sadece hani binaları yıkarak görmek değil. Ee, yani şehirde bir ses var, ses bulutu var şehirde, Hatay'da. Ve inanamazsınız. Yani böyle sürekli bir insan herkes bağırıyor bir yerden. Yani buna destek olan arama kurtarma ekipleri dahil. Bir taraf bir an sessizliğe bürünüyor. Ee, şehirde biri sizi hafif dinç gördüğü zaman bir şekilde yardım istiyor. Yani bir şey, hani biski getirmek de olabilir bu problem değil. İlla enkaz kurtarma değil yani arama kurtarma değil. Bir anda hani ne oluyor dedim, biz giderken 40 42 saat civarı uyumamıştık. Ee, tabii onun da bir yorgunluğu var. Mesela ben ilk gece öyle bir olay yaşamıştım kendi sağlığımla ilgili ve hiç unutmuyorum, Emre geldi yanıma, hani iyi misin dedi. Dedim abi iyiyim ama hani günün sonunda böyle bir reaksiyon verdi vücudum. Hani e, beni uyarmıştı, bizim daha sağlam olmamız lazım ki insanlara faydamız olabilsin. E, benim ilk gece yaşadığım şok böyleydi açıkçası. Yani böyle anlatabilirim. İlk, i̇lk gece yaşadığım çok buydu. Kendi Son açımdan. açısında zaten şöyle, e, yani biz birinci gece zaten bir defneyi gezmeye kalktığımızda e, o yıkımı şahit o, olmak bize hepimizi bir... Ya bir de yanımızda bizim Eray diye bir oyuncu arkadaşımız var aslında. Orada e, piyasada tanınan bir oyuncu. İşte o da sağ olsun e, her türlü desteği vermek için bizimle birlikte geldi. O da çocukluk arkadaşımız sayıdır. E, ve biz e, gerçekten ikinci güne uyandığımda ben işte sabah altı buçuk yedi gibi e, o yorgunluğa rağmen hani ancak o kadar uyuyabiliyorsun bize ihtiyaç var diye e, uyanıp e, mesela yaptığımız ilk iş hemen Sumerler ortaokulundaki o keşme keşi e, bir an önce işte gelen yardımları kategorilere ayırıp e, nasıl dağıtırız idi ve ben bir anda işte Hüseyin e, Hüseyin'in de o dilinde hep e, konuşurken bazen başkan müdür falanlar. Bana başkan demesiyle herkes bana başkan demeye başladı da Birinci gün, ikinci günden itibaren. Ve bir anda da kendimi, e, kim nereye gidecek, e, nereye hangi yardım götürülecek, e, hangi şeyler, yardımlar nereye koyulacak. İşte kimler, e, yeni gelenler varsa, daha ikinci günden bahsediyorum. Yani yeni gelen arkadaşlara biz burada ne yapıyoruz o? Kafamda bir sistem oturttum ve dedim ki yani hani e, biz buradan... E, Şunları şunları yapmalıyız. Hüseyin'le de konuştuk dedik ya gezdiğimiz gördüğümüz kadarıyla bir kilometre ilerideki insanın Sümerler Ortaokulu'nun içinde yardım dağıtıldığından ya da destek dağıtıldığından haberi yok. E, susuz kalmış mesela aile. E, mamasız kalmış çocuklar işte yani ihtiyaç sahibi insanlar bir kilometre iki kilometre köyleri bırakın. Yani daha ikinci üçüncü günden bahsediyorum mahallenin içerisinde aç kalmış insanlar vardı. E, ve doğal olarak Hüseyin'le konuştuk dedik ki biz bunları kendi geldiğimiz araçla birlikte e, ne varsa yani kategorilendirelim çoraptan kadın e, pedine işte çocuk mamasından e, yani aburcu cubura kadar her şeyi doldurup e, mahalle mahalle gezmeye başladık. Ve ardından dedim ki yani bütün e, ring yapabilecek araçları biz aynen bu şekilde çıkartalım dağ köy gönderelim. Ve ondan sonra aslında başladık gerçekten malzemeleri doldurmaya ve yaklaşık herhalde 10 tır falan eritildi orada, biz orada olduğumuz süre içerisinde. Ee, e, tabii bütün bunlar şöyle düşünme, şöyle düşünmemek lazım. Ee, ben sadece işte orada e, yeni gelen insanların aynı zamanda uyum sağlaması için işte e, destek verirken bir taraftan da e, sadece bunu yapmıyorsun. Yani mesela... Ben Adana İtfaiyesi'nden sorumluydum kendi aramızda. Adana İtfaiyesi'nin pil, kafalanması, powerbank, e, iş ayakkabısı, iş eldiveni, e, böreği, çöreği, yiyeceği ne varsa orada bir Orhan abi vardı Adana İtfaiyesi'nden. O bana söyledi ve ben bir kere tedarik edince sonra ben Adana İtfaiyesi'nin tedarikçisi oldum bir anda. Yani e, çünkü... Ayakları, Ayakkabıları parçalanmış, ayakları, ayaklarının altı zedelenmiş, bileği kırılmış itfaiyeciler oldu birkaç gün içerisinde. Enkazlar çok zor girip çıkması. Ee, doğal olarak e, biz de nasıl destek verebileceksek öyle destek vermeye başladık. Yani benim hiç unutamayacağım e, ömrüm boyunca e, bunu e, yaptığım için gerçekten sersemleştiğim e, ki ser, sersemleşmek bunun doğru tabiri. Yani ben ne yaşadım mı? deme şeylerimden biri. O kadar çok cenaze torbası ve kefen soruluyordu ki bir süre sonra yine kendi kurduğum ilişkilerle işte 4 ton cenaze torbası ve 10.000 bin tane kefen getirdik bir yani, satayım. Yani ben ne alaka neden böyle bir görüşme yapıp neden bunun sağlanmasını sağladım? Yani bir anda orada kendinizi böyle atanmış rollerde bulabiliyorsunuz. Biz evet. e, okula gittiğimizde yani e, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bizim orada olduğumuzu yani biz Emre ile e, bulunduğumuz biz ikinci gün oradaydık. İkinci günden yaklaşık 7, 7 veya 8. günde hatırlamıyorsan o güne kadar oradaydık. E, daha sonra zaten hem psikolojimiz hem de fizyolojimiz artık kaldırmaz noktaya gelmişti ve görevlerimizi en azından devretmek zorunda kalmıştık. E, sağlık açısından da. Şimdi şöyle bir durumla karşılaştık. Yani biz oraya gittiğimizde Emre Tek yayınladığımız sosyal medyamızda bir şey video vardı. O da sadece durum değerlendirmesi yayınlıyorduk. Yani biz e, geldiğimizde baktık hani bina, hani biz fotoğraf çekme vaktimiz bile olmadı. Sadece 5-6 tane binayı fotoğraf çekmişiz o kadar. Yani bunu şundan dolayı anlatıyorum. Gece ciddi anlamda bir çalışma. Sabaha kadar sadece uyuyoruz 3-4 saat ve kalkıyoruz çalışıyoruz. E, tabii sorumluluğumuzun ne safhada olduğunu da biliyoruz. Ama Instagram'dan inanılmaz mesaj gelmeye başladı. Bizi, evet. bir anda bunun psikolojisi bir taraftan basıyor çünkü herkes yardım istiyor bugün belki bu şey programı yaparken çok rahat konuşabiliyoruz ama orası çok başka bir ev, evrende yani herkes mesaj istiyor Emre'nin yanına gittim ben dedim ki abi bir şey soracağım biz ne yapacağız yani e, mahalleden yardım istiyorlar instagramdan yardım istiyorlar twitter'dan ayrı bir yardım geliyor biz bir anda yardımın merkezi haline geldik ve biz ne oluyoruz olduk çünkü insan gücü kaynağımız sınırlı Yapabileceklerimiz sınırlı. E, yani şöyle düşünün, e, akşam saat 6'da bütün şehir kararıyor. Şehirde elektrik yok. Sadece kafalanmalarımıza şehri aydınlatabiliyoruz. E, ve e, bu arada tabii ilk 2-3 gün e, güvenlik konuları biliyorsunuz çok gündeme gelmişti. E, bunun yanında ailemiz bizi aramaya başladı. Hani i̇yi misiniz, kötü müsünüz? Bir anda onları telkin etme duygusu var. Sakin olun, bizi izin, bir problem yok, her şey yoluna girecek diye. Yani bir tarafta normal giden bir şeyi koordine etmeye çalışıyorsunuz bir tarafta afeti koordine etmeye çalışıyorsunuz o keşmekeş çok zordu ve ben şunu gördüm gerçekten bilinç ve eğitimin ne kadar önemli olduğunu gördüm yani iyi niyetli birçok şey yapıyoruz belki fakat mesela oraya gelen binlerce malzemenin Nasıl sokaklara atıldığını gözlerimizle gördük. Çünkü tırları örnek veriyorum yola çıkar, çıkarıyorlar buradan veya çıkarmışlar. Çok iyi niyetli. Fakat siz tırcıya nereye gideceğini veya oradaki herhangi birisiyle bir iletişim kurmadığınızda yani tabii şimdi e, sanıyor ki herkes tır şehre girecek bir adres var. Oraya bırakacak gelecek. Ya da şehre giremiyor tır. Hani şehre girdiği zaman sıkılmış oluyor tırcılar. Büyük ihtimalle hani ben diyor bırakıp çıkayım. E, bütün malzemeler yollardaydı mesela. Bizim okulda bir tır geldi. Hiç unutmuyorum. Ee, Emre hatırlarsın belki tırı indirirken yaklaşık 300-400 koli var. Kolilerin hepsini indirdik fakat kolilerin üzerinde hiçbir şey yazılmamış. Ve kolilerin içerisi e, karışık olarak paketlenmiş. Şimdi biz 400 koliyi orada nasıl ayırabilelim? Yani hani yardımın da bilinçli gelmesinin o kadar önemli olduğunu öğrendik ki orada. Hani çünkü bize anahtar testinin bir şey gelmeli ki biz onu hızlıca alıp e, noktalara götürebilirim. Yani yani, biz bir de orada söyleyelim. Çok şöyle bir katkıda bulunacağım. Koordinasyon ve e, planlama aslında afet bölgesinde olmamalı. Afet bölgesinde lojistik noktalar olmalı. O noktalara ne gönderileceği başka bir yerde belirlenip gönderilmeli. Yani e, yaşadığımız oydu aslında. Ama e, tabii böyle konuşunca e, şöyle. Yani bir gün içerisinde... E, çünkü şöyle bir şey yaşıyoruz. Yani bir kendime geliyorum, bir bakıyorum. E, orada şey e, bir tır soba ve odun gelmiş onu indirirken diğer taraftan neredeyse 1 milyon tane kek gönderilmiş aynı tırla, tırlarla kekleri indiriyoruz sonra işte bu arada bu tırcılar nereye geldiğini bilmiyorlar yani birileri sadece ona şu bölgede indiriyor insanlar yardımları demişler biz de orada indiriyoruz ya da mesela aynı gün içerisinde bakın yaptığı aynı gün içerisinde yaptığımız şeyleri anlatıyorum şu an bir soba ve odunu indirmek, e, sonra bunların nereye gideceğini belirlemeye çalışmak. E, diğer taraftan e, kurduğumuz bir e, kurulmasına destek olduğumuz bir çadır kent vardı orada minik. O çadır kentin içerisindeki e, insanların ihtiyaçlarının karşılanması. E, benim yolculuğum bu son günlerdeki. E, psikiyatr arkadaşlarım geldi. E, o psikiyatr arkadaşlarımız geldi bölgede destek vermek için. Onların lojistiklerinin yapılması... Ee, aynı gün içerisinde e, beş tane iş ayakkabısının bulunması, işte muhtar var, e, Mehmet amca o defneye katılması, evet. köylere gidilmesi, hangi köylere gidileceğinin organize edilmesi, işte muhtar var, muhtar amcaya sorarak oradaki e, yani şöyle... E, Ruh problemleri, akıl problemleri olan insanların tespitlerinin ve işte bu, bu tür desteğe ihtiyacı olan insanların tespit edilmesi için ve psikiyatrlara verilmesi için ilki kurulması ee, ve ardından işte tam da dediğim gibi yani e, yeni gelen insanların e, burada ne yapıyoruz, neden buradayızı organize edilmesi, o organizasyona sokulması e, ve aynı zamanda işte çay demlenmesi de olabiliyor bu bazen. E, ya da işte... Kava. Burada kendim, kendimiz hiç yokuz Emre'nin bahsettiğinde <gülüyor> yani biz bir anlamda Emre hatırlar mısın yani kendimizi unuttuğumuz e, bir sürece girmişiz yani hiç 6-7 gün işte duş almadığımız üstümüzü değiştirmediğimiz hatta ilk 3 gün ben sadece hatırlıyorum Emre ile e, bisküvit falan yemiştik Emre değil mi hatırlar mısınız Hı. dördüncü gün bir sıcak yemek yiyebilmiştik sadece. O da bir yolda bir yerde o, denk gelmiştir. Bu, bu tabii bir kader ortaklığı bir taraftan da. Çünkü afet tabii. bölgesinde olduğun için e, aslında afet bölgesinde olan hakları içinde belki de lüks bile kalıyor olabilir bunlar değil mi? Tabii. Yani tabii. şöyle bu arada etrafımızda e, mesela dernekler, vakıflar, e, çeşitli e, platformlar, yemek yapan yerler var. Ama Rıf aklına gelmiyor yani ve ben hani Hüseyin'in dediği gibi dördüncü gün müydü neydi artık bir yerde bir sıcak yemek gördük Hatay merkezde ee, bir yıkılacak bir bina yani onun altına da nasıl kurmuşlar orayı bilmiyorum bir tane dernek yemek veriyor dedim arkadaşlar durun sıcak bir şey var yani sıcak bir yemek var burada yemek yiyelim öyle bir yemek yemişiz ki yani gerçekten Hüseyin'le bir videomuz var hani günlerdir yemek yememişiz gibi yemek yiyoruz eee ve... Ben kafayı kaldırmıyordum hiç unutmuyorum böyle kafayı eğmişim böyle sadece kaşıklar ama şey, bu bizim için çok normal bir şey ya ama oradaki kader ortaklığı dediğin gibi yani oraya gelemeyecek kilometrelerce ileride köylerde insanlar var yürüyerek köyünden çıkmış köyün gençleri var mesela yardım aramaya çıkmışlar ya da işte şöyle, Emre şöyle belki bir ekleme yapayım sana katkım olsun yani Raus şöyle anlatılıyor Damla aslında e, konu Şimdi yardım var ama şimdi insanlar evden öyle bir çıkmışlar ki tek kıyafetleri var. İnsanların ayağında ayakkabı bile yok. Yani yardımı insanların, diyor ki mesela biz şöyle şeyler görüyoruz. E Şehir merkezinde yardım var. Yani insanlar üç blok ötedeki yere gidemiyorlar ki büyüyemiyorlar. O psikoloji, o korku, e, gece zaten karanlık. Dolayısıyla yardımın insanlara gidiyor olması lazım. Bizim Emre ile üstlendiğimiz aslında en önemli misyon ve kendimize verdiğimiz söz buydu. Biz İnsanların ihtiyaçlarını belirleyeceğiz. Örnek veriyorum Samandağ'da şu köyde bu aile var. Bu ailede kaç kişi yaşıyor? Sekiz kişi. Bunların ihtiyaçlarını belirleyeceğiz ve bu aileye nokta atışı yapmak istiyoruz. Çünkü diğer türlüsünün bir şeyi yok. Hani hükmü yok. Yani her yer, her yer yardım ihtiyaç. Emre bir çok orada akıllık yapmıştı. Bir grup kurmuştu. Grubun ilk başta bizden haber almaktı WhatsApp grubunun. Daha sonra gruba şöyle bir görev yükledik. Dedik ki arkadaşlar siz çünkü bizim telefonumuz çekmiyor. internet çekmiyor. Yani bir şey gibi hani adres bize geliyor da biz zaten bölgenin yabancısıyız. Ee, sokakta sorduğumuz insanlara adres soruyoruz. Herkes zaten şehre dışarıdan gelmiş. Ee, adresi bilmiyoruz. <gülüyor> navigasyondan bakamıyoruz. Ee, Samandağ'ında işte bir köy var buraya gideceksiniz. Şimdi navigasyondan bakıyor arkadaşlarımız WhatsApp grubunda. Bize artık şey olmaya başladı Ruh. Şöyle düşün. E, o arkadaşlar bize... Aileyle görüşüyorlar. Her şeyi öğreniyorlar. Sadece bize bir SMS atıyorlar ve biz SMS bir sürü iletişim kurduk. Çünkü internet yok. Şimdi Google Maps'tan bakıyorlar. Diyorlar ki size 25 dakika. Rauf biz oraya yaklaşık bir saatte varıyoruz. Çünkü bütün yollar kapanmış. Her yere bina yıkıntıları var. E, köye gidiyoruz. Geri dönmek ayrı bir dert. Yolda hiç unutmuyorum. Aracımızın camından karton bardak gördüler. Arabın önüne biliyor musunuz? Islak mendil gördüğü için insanlar. Ben hayatımda yani bugün karton bardağı hani hiç umursamayız değil mi hayatımızı? Arabın ünlü ve yalvardılar. Abi ne olur yalvarıyoruz karton bardak verin. Yani bu kadar önemsiz görünen ürünlerin orada ne kadar önemli olabildiğini gördük. Ve insanlara yardıma gittiğimizde hep şunu diyorlardı. Ya bir daha gelmeyeceksiniz bari bize birkaç tane fazla verin. Biz söz verdiğimiz her yere gidebildik aslında. Ama en büyük şoku şurada yaşamıştık. Saman gittiğimizde Saman'daında e, tabi Hatay merkezde var ama Samandağ'ında az insan varmış ki. Ve Samandağ'ındaki yıkım gerçekten e, şehre göre biraz daha büyüktü. E, Orda orada, yani orada çok büyük bir şok yaşadık çünkü ben şoku nasıl anladım şöyle anlatayım yarım saat aynı olduğumuz yerde dönmüşüz. E, yani biz burayı tanıyoruz diyoruz falan en son anladık. Şehirde o kadar plan kalmamış ki yani nereye gideceğimizi bilmiyoruz. En büyük zorlandığımız konulardan bir tanesi de buydu. Ee, tabii yani tabii in, insanların orada durumlarını görebilmek de bizi başka bir boyuta taşıdı. Ee, ya yani böyle şimdi hatırlayınca böyle cümlelerim karıştı birbirine. Oradaki haf hafızalarım geldi. Emre e sen bir şey eklemek istersen, devam et istersen. Ben biraz dinleyeyim. Tamam. Ee, şöyle yani tabii zor. Bunları konuşmak da zor. Ee, anlamak da hatırlamak da zor. Yani yaşamak çok daha zor şeyi tahayyül edemiyorum zaten yani oradaki insanların e, acılarını ama bizim için de hep e, şöyle kalacak e, hafızamızda yani gerçekten plana güven her şeyi önceden tedbirini al e, plana güven insanları eğit canlılığa her türlü canlıya her türlü canlıda orada e, gördüğün anda seni mutlu edecek e, işte kediden köpeğe kadar her şeyin nasıl kurtarılacağına kadar insanlara e, eğitimler ver e, dayanışma içinde ol bu dayanışmayı nasıl örgütleyeceğini e, kesinlikle önceden planla e, çünkü kaos ve belirsizlik e, oradaki insan hayatının ve canlı hayatının e, daha fazla yok olmasına neden oldu e, umarım Bundan sonraki e, bu, yani Türkiye bir deprem ülkesi çünkü ve işte İstanbul'da Adana'da yine depremler bekleniyor. E, umarım bunlar için hazırlıklı olacağız. E, benim için e, bütün bunlardan e, aldığım en önemli sonuçlardan biri mesela deprem bölgesinden gelir gelmez e, mahallemde e, yani arkadaş grubumla bir deprem örgütlenmesine başlamak oldu mesela. E, gerçekten e, Özür dilerim, duymadım. Bu söylediğin en kritik şeylerden biri hemen hemen bütün konuklarımızdan aldığımız yorum da bu. Mahalle mahalle örgütlenmeliyiz. Evet, yani şöyle. Çok büyük ağlar değil. Çünkü deprem anında ilk yanınızda olacak kişi komşunuz, yan komşunuz, tanımadığınız üst komşunuz, karşı apartmanınızdaki tanımadığınız yaşlı çift belki işte ya da e, üniversite öğrencisi arkadaşlar, kimse onlar. E, o yüzden o insanları da tanıyarak, onlarla da merhabalaşarak, e, yakın arkadaşlarınızla ne yapacağınızı önceden planlayarak, e, kimin evine öncelikli bakılması gerektiğini e, bakarak, işte kim kimden sorumlu olsun bunları konuşarak. E, çünkü yoksa yani evrenin oluşması gibi her şey gaz ve toz bulutu halinde oluyor. Ve o Öyle gaz... Orada şunu da ektiğim sözünü balla kesim. Ee, biz onu Emre ile kendi aramızda konuşmuştuk. Tek başınıza hiçbir şeysiniz. Yani e, dolayısıyla birlik olabilmek, Emre'nin söylediği konu çok kıymetli. Dayanışma olabilmek çok önemli. Ee, evet. Birlik olmak ve dayanışma için olmak ama eğitimde olmak ve ben şunu da rica ediyorum. Buradan da hani bir böyle kendi açımdan bir mesaj vermek gerekirse diye e, affınıza olarak bunu söylemek istiyorum. Ne olur şu yardım konusunda yardım dağıtmaya, bugün, bundan sonra ne şekilde gidecek insanlar varsa bunları insanları rencide etmeden yapmak çok kıymetli. Ee, özellikle bu sosyal medyanın etkisiyle ve orada biraz popülarite kazanabilme arzusuyla oluyor maalesef. Ee, yardım yapılan insanların bu kadar evlerin içine girerek evet şu an yardım yapıyoruz gördüğünüz gibi falan paylaşımları ben çok doğru bulmuyorum. Ee, dolayısıyla bunlara da dikkat etmek zorundayız diye bir küçük kapanış yaptım kendime. Evet. evet, evet. Son, son sözü olarak Dayanışma, örgütlenme e, ve e, beraberlik diyelim ve ben bitirelim çünkü zamanımızı aştık biraz. İzninizle de Emre'ye de teşekkür ederim e, birlikte yola çıktığı için. Buradan da ona teşekkür etmek istiyorum. Biz, biz teşekkür <gülüyor> ederiz. Gönüllü olan herkese teşekkür ederiz. Afet <gülüyor> sürüyor. Deprem oldu e, ama her yerde halen daha devam ediyor e, yardımlar. E, biz de yayın yapmaya devam edeceğiz. Emre Alettin Keskin ve Hüseyin Sayın bizimle birlikteydi. Ben, Damla, ben Rauf Kösemen ve Damla Özler ortağım. Birlikteydik. Diğer kamdaydık. Kavanozdaki Yıldıza burayı kesmemiz lazım. Diğer kamdaydık ve bizi alan herkese teşekkür ederiz de bitirelim. Artık çok açtık çünkü. Herkese teşekkür ederiz.